Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda yaşamın içinden, kentimizin sokaklarından, mahallesinden gerçek insan öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz bu programda. Ve yine stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak sevgili Cengiz Özek. Cengiz Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza katılmayı kabul ettiğiniz, yaşam öykünüzü dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle sizlere. Ve sormak istiyorum, Cengiz Özek'in yaşam öyküsü nerede, nasıl başladı? Ben İstanbul'a doğdum. İstanbul'un Sanıyorum en güzel semtlerinden biri hala gittikçe beni heyecanlandıran tarihle buluştuğum ve değişik bir atmosferi soluduğum sanıyorum bir belgesel içinde dolaşıyor gibi e, bir duyguya kapıldığım Eyüp semtinde dünyaya geldim küçük bir e, ahşap evde büyük bir bahçe içinde bir e, evimiz bulunuyordu. E, Çocukluğumu hatırlıyorum yani bahçede koşup oynayıp e, hele kar yağdığında e, kardan adam yapardık büyük uzun çimenler vardı. O, şimdi olduğu gibi o zaman da küçük boyluydum ve annem e, çimenlerin arasında beni e, göremediği zaman hep endişelenirdi. İstanbul'un ortasında uzun çimenler olduğu dönemler. Evet, uzun çimenlerin evet. olduğu dönemler. Peki o zamanların İstanbul'u nasıldı hatırlıyor musunuz? Vallahi tabii yani çok net hatırlama mümkün değil ama e, daha geç yaşlardaki İstanbul'u hatırlayabiliyorum. Bir kere daha az insan vardı. Evet. Ee, biz Eyüp'ten Fatih'e taşındık, ee, Akdeniz Caddesi'nin o yakınında bir yerde oturuyorduk ee, ve mahallede herkes sokakta oynardı ee, ve bir sürü sokak satıcıları olurdu. Daha canlı, iç içe, samimi bir ortam olduğunu anımsıyorum. Şu andaki kadar soğuk ve yani bir yerlere itilmiş çocuklar yoktu o zaman, ee, daha iç içe. Yaşıyor Hayatın biliyorduk. içinde, sokağın tam orta e, e, yerinde, evet yani, mahallenin evet. çocuklarıydık. Yani belki düşüyordu, bacağımız kanıyordu, bir şey oluyordu. Ama daha ilişkilerimizin e, gerçek olduğu bir e, dönemdi. Evet. Bu bir farklı bir duygu tabii ki. Süper. Ama sonra genç döneme gelince mesela o zaman bizim yaşımızda yani genç olduğumuz dönemde terör vardı... Evet. Yani 1980'li yıllar ve gerçekten insanlar kapısının önünden ayrılmazdı. Hani belli bir fraksiyona ilgi duymuyorsanız kendi kapınızın önünden ayrılmazdınız. Benim babamın dükkanı Beyoğlu'ndaydı. Asmalı Mescid'deydi ve ara sıra babamı ziyarete giderdim dükkanda. ve çok yapardı Babam antika mobilya yapımıyla uğraşırdı. Tamiratı ve kopyalarını yapardı. Ee, ve e, o zaman Asma ve Çin'de tamamen antikaçılar vardı zaten. Ee, ilginç bir sokaktı. Ve İstiklal Caddesi o zaman da kalabalıktı ama bu kadar boş bir kalabalık yoktu. Ee, ve İstiklal Caddesi'nin ortasından tabii ki arabalar geçiyordu ve şık dükkanlar vardı ee, yolun sağında ve solunda. Hatırlıyorum Beyoğlu'na gezmeye çıkmak bizim için büyük bir şeydi çocukken. Heyecan. Heyecandı yani e, annem giydirirdi Beyoğlu'na gidiyoruz düzgün giydim derdi e, işte ayakkabımızı boyattırırdı falan başka bir heyecanı vardı ve yıl sonlarını hatırlıyorum bütün vitrinlerde özel bir yılbaşı geliyor diyor dekorasyon yapılırdı e, onu seyretmeye giderdik ve Taksim evet. meydanında da o çiçekçilerin şu anda bulunduğu yerde sular akardı e, ve e, heyecanla o suların akışını seyrederdik yani büyük bir şelale gibi akardı oradan çok hoşuma giderdi ee, ve babam derdi ki bu Atatürk anıtının etrafına da havuz yapılacaklardı ama para yetmeyince e, çiçek koydular. Ha, şimdi bakıyorum baktıkça babamı anımsarım. E, kurnaları hala duruyor çünkü anıtın evet, orada. Evet. Keşke günümüzdeki belediye oraya o yapılamayan ödenek yokluğundan yapılamayan havuzu yapsa ve o şelaleler tekrar oradan Aksa. Aksa. Müthiş olur İstanbul o zaman. Ama bir yandan zaman aktı. şelaleler akmadı belki ama zaman aktı. Zaman yılları, aktı. Ben de e, insanlardan böyle şeyler dinlerken e, e, derdim. Ne yaşlı insanlar şimdi ben o duruma geldim. Estağfurullah. Öyle demiyoruz. Bütün hepsi yaşanmışlık ve bu. zaten bu programda da yaşadıklarımızı paylaşıyoruz. Ama söylediğiniz bir şey çok önemli. E, eskiden insanlar belli bir e, semte, sokağa, caddeye giderken kıyafetlerini değiştirip daha özenli kıyafetler Aynen, giyip giderler. Evet, Şu an evet. düşünüyorum hangi sokağa, caddeye giderken bunu yapıyoruz evet. acaba? Ben Ankaralıyım mesela. Hatırlarım benim de çocukluğumda insanlar Ankara'da Ulus'a giderken, Gençlik Parkı'na giderken ya da Kızılay'a giderken Doğru. o yıllarda e, takım elbise giyip giderlerdi mesela Doğru. büyüklerimiz. E, dolayısıyla sizin çocukluğunuz o es eski İstanbul'un güzel İstanbul'un daha az kalabalığın olduğu e, daha anlamlı olan her şeyin daha anlamlı ve değerinin bilindiği dönemlerde geçti. Okul hayatı nasıldı? Okul, yani birçok ünlünün mezun olduğu Örka-i İlkokulu'ndan mezun oldum. O semtin en önemli okuluydu zaten Fatih'in. Ve sonrasında Gazi Ortaokulu'nda gittim. Nasıl ee, bir öğrenciydiniz? Yani sıradan bir öğrenciydim. Biraz şeye sinirlenirdim. Resim ve derslerinin, el işi derslerinin az yapıldığını, hatta onların yerine matematik yapıldığı zaman çok... ...sinir olurdum. E, hala galiba günümüzde de onlar sürüyor gibi gözüküyor. E, yani Nezki. biraz daha sanat ağırlıklı bir eğitim olmasını hep yerlerdim. Çünkü içimde böyle bir eğilim vardı. Hani e, Çok büyük başarılı bir öğrenci değildim. Sıradan normal bir öğrenciydim. E, Ortaokula gittiğimde benim için heyecanlı bir an başladı aslında. Evet. Sanata eğiliminiz vardı. El işine, el sanatlarına e, evet. eğiliminiz vardı. Ve günün birinde bir gün geldi piye bunun farkına vardı. Çok doğru. Ne oldu? Ortaokuldaki resim hocam Ali Rıza Kıyak ee, kendisi e, ünlü e, büyük üstad Ragıp Tuğtekin'in öğrencisiydi. Ee, Ragıp Bey'di. Kaymakam'dı aslında. Ama aynı zamanda e, İmarsiyon Üniversitesi geleneksel Türk Sisteme Sanatları e, da e, hat bölümünde e, okutman olarak Giriyordu ...ve Profesör Emin Barın'la çok iyi e, ilişkileri olan ve sanatsal e, söyleşileri olan e, bir da aynı zamanda... ...ve büyük bir Karagöz Üstadı'ydı kendisi. E, Karagöz kaybolmaya yüz tutmuşken Kültür Bakanlığı'nın açtığı kursta e, hoca olarak görevlendirildi. İşte Ali Kıyak, e, Metin e, Özden, e, Orhan Kurt ve Taceddin Diker gibi hepimizin ismini duyduğu Karagöz'de kişiler bu Ragıp Bey'in açtığı kurstan mezun oldular. İşte onlardan biri de onu yani aşağı yukarı 5 yıl sonrasında da Ali Bey Ali Kıyak bize ortaokulda bu karagözün nasıl yapıldığını öğretti. Ortaokulda Ve, resim öğretmeni sizdeki aslında bu ilgiyi keşfediyor. Sanata karşı, el sanatına evet, karşı. evet, evet. Ve size diyor ki herhalde Sizden duyduğumu tekrardan anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz anlatmak ister misiniz? Yani e, hoca bize e, el içi derslerinde işte karagöz figürlerini değişik malzemelerden yapardık. Çavlar sapından, bezlerden vesaire Onlar işte hani böyle bir işte gibi falan bir şeyler yapıyorduk. Ki işte e, herhalde biraz abarttım. E, ilk defa böyle bir hoca gelince ve... E, Zaman ayırınca bu dersten. kaymayınca iş de Biraz heyecanlanıp biraz daha fazla şeyler yapmaya başladım. Olsa gerek, birden bana deve diye hitap etti. Eğri büyürü de değilim, niye bana deve diyor diye hep merak ederdim. Sonunda bir gün dedi ki okulda ben karagöz sanatçısıyım işte karagöz yapıyorum. Bir karagözcü için deve çok önemlidir, sevdiğim öğrencilerime deve derim dedi. E, ve yıl sonunda baktık ki 3 adet devesi varmış hocanın. E, biri bilinç. benim, biri e, Murat Uten, biri de Uğur Göktaş adlı arkadaşlarım. E, biz üçümüz aynı anda e, Karagöz eğitimi aldı hocadan. Size özel kurs verdi. Okul bittikten sonra yaz döneminde size özel, 3 öğrenciye özel Aynen Karagöz Ecevat oldu. kursu e, Ve e, 1978 yılında biz hocadan Karagöz yapımının nasıl gerçekleştiğini e, öğrendik. Daha sonraki yıllarda da hep bizi e, yaptıklarımızı görerek e, yönlendirdi. E, ve e, ölünceye kadar bu sürmüştür. Ne güzel. Peki siz ortaokulu artık bitirdiniz. Lise dönemine geldiniz. Çok doğru. Karagöz bir uğraş olarak, bir hobi olarak sizinle beraber devam, devam etti, etti mi? Devam etti. Çünkü e, Karagöz bir şekilde yapıştı üstümüze. Yani atamadık. Hani ben seçmedim karagözü, o beni seçti. Ama sevdim ben de karagözü. Ee, biz o zamanlar e, ilk başladığımızda bunları kapalı çarşıda turistik eşya olarak satıyorduk. Ve sonra herkes bize diyordu ki yani e, ya işte ne kadar güzel bunlar, bunlar daha fazla modeli var mı, daha şeyi var mı derken e, elimizde figür sayısı belli, e, kalıplar belli. E, e, duyuyoruz kitaplarda okuyoruz. 400'e aşkın e, karagöz figürü var. Bunlar nerededir diye. Düşünürken Topkapı Sarayı'nda ve e, bazı bankaların koleksiyonlarında e, ciddi karagöz figürleri olduğunu öğrendik. Ve e, işte sanıyorum 15 yaşındaydım. E, Kültür Bakanlığı'na bir dilekçe e, yolladım. E, e, Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki koleksiyonu incelemek üzere kabul edildi. Ne güzel. Sonra e, beni e, müdüriyet görünce çok şaşırdı. Tabi ufacık bir çocuk. <gülüyor> Karagöz ee, figürlerini e, incelemek e, istedim evet, Topkapı Sarayı'nda. E, ve e, ilk orayı inceledim. Sonra bir bankanın koleksiyonunu inceledim. Ve bunun akabinde e, 17 yaşımda e, İstiklal Caddesi üzerinde Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde ilk sergimi açtım. Ki herhalde İstanbul'da o dönemde 2-3 sanat galerisi vardı. Ve en önemlilerinden biri de buydu. Ünlü isimlerin sergi açtığı. Çok doğru. İstanbul... Vedat Dedim Tördü başında ve... Çok zor insanlar yer alırdı. Peki Ama, nasıl oldu da 17 yaşında bir çocuk diyeceğim? O bizim içinde. cahil cesaretimiz. Biraz hani ya kimdir bunun yöneticisi biz de burada bir şey yapalım deyip hop, içeriye girdik. Kimse de bizi durdurmadı ve bir baktık Vedat Bey'in odasındayız. Ee, Vedat Bey e, tabii kendisi geleneksel Türk tiyatrosunu çok iyi bilen. Hatta oyunlar yazmıştır bu e, konuyla da ilgili. E, Türk edebiyatında önemli isimlerinden biridir. E, Vedat Bey... Bizi görünce ve yaptıklarımızı görünce dedi ki burada çocuklar bir sergi açıyoruz. Ve 1981 yılında ilk sergimizi açtık ve olduğu gibi o sergide Hollanda Ulusal Müze tarafından satın alındı. Siz Karagöz figürlerini fotoğruf. araştırdınız. Bir bankanın evet. e, kendi koleksiyonunu, Topkapı Sarayı'nda evet. koleksiyonu ve Karagöz'ün kaç tane farklı figürü var? Karagöz oyundaki... Karakterleri aslında tabii, yapıyorsunuz doğru. ve deve derisinden evet, yapıyorsunuz. Evet, evet. Bunları yapmaya başladınız, o kadar ustalaştınız ki sergi açacak kadar. Evet. Ve o sergiyi Hollanda Ulusal Müzesi satın alıyor. Bugün hala Hollanda Ulusal Müzesi'nde tabii, diyebiliyorum. Tabii. Doğru tabii, değil mi? Doğru orada koleksiyonunda bulunuyor. Artı onun dışında tabii birçok dünyadaki müzede eserlerim şu anda e, yerlerine almış durumdadır. Lise eğitimi bitti bir yandan siz artık tamamen Karagöz'le... Tabii, haşır neşir bir hayatın içinde oldu. devam ettiniz galiba. Mesela ikinci sergim de Topkapı Sarayı'nda oldu. Üçüncü sergi Ayasofya Müzesi'nde oldu. Bugün bile zordur oralarda sergi açmak. Evet. Biz o yaşlarda nasıl yaptık bilemiyorum ama herhalde Karagöz'e insanların özlemi diye nitelendiriyorum. İşte bu açtığımız her sergide insanlar oyun istiyor. Karagöz oyunu var mı? Ne zaman oynanıyor ne olur falan derken... ...kendi kendimize oyun çalışmaya başladık. Metin Adın kitaplarını okuduk. Nasıl yapılıyor bu iş... Deneme yanılma metoduyla ki çocukken de radyodan dinlerdik Hayal Küçük Ali'yi onun sesi kulağımızda ee, o heyecana başladık ve ilk teklif İlk Kültür Müdürü'ydü o zaman ee, Naba'ya ders sanıyorum yanlış anımsamıyorsam adını ee, bize Atatürk Kitaplığı Taksim'deki Atatürk Kitaplığı'nın açılışında Karagöz oynatmamızı teklif etti. İlk profesyonel işimiz buydu. Kaç yaşındaydınız? E, herhalde işte 18 yaşındaydım. 18 herhalde. yaşındaydınız. Ve ilk sergim, ilk oyunumu orada oynattım ve büyük bir seyirci kitlesi vardı. 20 gösteri yaptık. Çok heyecanlandım. Ve tamamen kendiniz çalışarak. Evet. Yani bir evet, usta evet. öğretmedi size bunu. Evet. Siz kendiniz kitaplardan evet. araştırdınız, oyunları okudunuz. Evet. İşte çocukken radyodan dinlediğiniz kulağınızda kalanlarla e, çalışa çalışa Aslında yaptınız. Aslında bir mi? halk sanatçısının metodu oldu bizim yaptığımız şey. Evet. Gerçek halk sanatçısı metodu. Sonra 20 gösteri üst üste yaptınız orada. 20 gösteri yaptık ve büyük ilgi oldu. Çocuklar tıklım tıkış doldururdu ve çıt çıkmazdı oyunda. Ee, ve şaşırırdı şeylerde. Ee, şeyin görevlileri, yöneticileri. Çünkü hiç beklemiyorlardı bir kara gözden bu kadar bir şey. Çünkü kalp boğulmaya yüz tutmuş bir sanat bu bir kadar yanda. insanları nasıl etkiliyor? Bu bir soru işaret oldu. Oluşturdu insanların kafasında. Ve bizi hep işte e, aman ne olur bunu bırakmayın diye e, yönlendirme oldu. Ben sonra dedim ki yani herhalde bir tiyatro yapıyoruz. Bir tiyatro bu yaptığımız bunu daha profesyonel şartlarda sürdürmek gerekir. Daha e, eğitim e, almam gerekir bu konuda diye düşünüp e, İstanbul Belediye Konservatu'yu tiyatro bölümüne girdim. Oyunculuk eğitimi aldım orada ve e, sonrasında da tabii Önemli profesyonel tiyatrolar çalıştım. Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Şehir tiyatroları gibi. Profesyonel tiyatro eğitimi aldınız ama Karagöz'de sizle beraber geldi. Karagözün külün içerisinde. <gülüyor> Hiç bırakmadı. O, onun için zaten o okula girdim. Peki onun için okula girdiniz, tiyatro eğitimini aldınız. Kenter Tiyatrosu'nda başka şeyler de yaptınız e, tabii, o süreçte. Evet. Neler yaptınız birazcık onlardan bahsedebilir Kenter Tiyatrosu'nda ya, mesela Fehim Paşa Konağı'nda oynadım. Dekorlarını yaptım. E, e, tiyatronun bütün afişlerini e, yaptım. Hatta Orhan Veli afişi büyük sükse yaptı. E, Büşük Bey'in yıllarca oynadığı Orhan evet. Veli adlı oyun. E, yani e, orada işte profesyonel anlamda bir tiyatroyu uğraşan insan ne yapıyorsa hepsini yaptım. Ama kukla tiyatrosu ki Karagöz'de biliyorsunuz bir gölge kuklası e, benim gibi tiyatronun her dalıyla Oyun sahneye oyun koymayı severim, oynamayı severim. Dekor, kostüm yapmayı severim. Afişleri heyecanlandırır. Ee, bir düş kurmak tiyatroyla ilgili beni heyecanlandıran bir şey. İşte bunların hepsini bir arada yapabileceğim bir sanat ürünü ortaya çıkarabileceğimiz bir alan kukladır. Çünkü kukla tiyatrosuyla uğraştığınızda oyunu siz sahneye koyarsınız, kuklaları yaparsınız, dekorunu yaparsınız, e, afişini hazırlarsınız, her şeyle uğraşırsınız bu içinizdeki tiyatro sevgisini konsantre bir biçimde sunabileceğiniz ilginç bir alan açıyor şanslıyım ki bu alana konservre girmeden önce Gönül vermiş. Karagözle beraber. Evet. Dolayısıyla siz Karagöz-Hacivat e, uğraşınız, çalışmalarınız aslında sizi Kukla Tiyatrosu'na e, yönlendirmiş oldu. Çünkü onlar da bir nevi Kukla, bir kukla Tiyatrosu. Tabii ki. E, ve dolayısıyla aslında ülkede de o kadar bilinmiyordu o dönemde, başladığınız dönemde. Maalesef nasıl yani... tepkiler aldınız? Nasıl oldu daha sonrasında? Kukla şu an... sallanan bebek diye düşünülüyordu. Ee, yani e, bizdeki Kukla Hepimizin, belki İstanbul'da yaşayan benim yaşımdaki insanların hepsini seyrettiği Gülhane Parkı'nda Duman'la oynatırdı. ipli kuklalar. Ee, yani burada işte Bilaz çıkar, oynar, horon teper, işte dansöz çıkar falan. Yani bariyete tarzı bir kukla vardı. Ee, biz Karagöz e, oynatıp ve bunu uluslararası platformda nasıl sunarızı araştırmaya başladığımızda bütün dünya festivallerine mektup yollamaya başladık. Biz bu işi yapıyoruz. Böyledir, böyledir diye ve en önemli tek kişilik oyunlar festivalinden davet aldık. Polonya e, Lodz. E, biliyorsunuz sinema başkenti olan bir evet. yer. E, müthiş bir Polonya kuklası çok ileri seviyede. E, ve e, bizi Varşova Kukla Akademisi Başkanı Marek davet etti. Gittik, oynadık ve oyun inanılmaz bir sükse yaptı. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Dakikalarca ama. Biz beklemiyorduk bu böyle bir şey. Ve e, herkes diyor ustayla röportaj yapabilir. Biz, usta kim? diye bakıyoruz. Yani hani <gülüyor> şey, maestro diyorlar. Allah Allah şaşırdık. Bizden mi bahsediyorlar acaba? Evet. Ve, yani e, kuyrukta televizyonlar, gazeteler, herkes röportaj veriyoruz ve o günden sonra bütün dünya festivalleri bizi davet etmeye başladı. Ve gördük ki bizdeki variyete kuklanın dışında bir sürü kukla formu var. Ve neler yapılıyor dünyada? Sadece geleneksel kukla anlamında değil modern kukla. Modern kukla bugün yani günümüzdeki tiyatronun sınırlarını aşmış durumda. Video, dans, değişik disiplinler, evet. ışık, ses, mask, obje hepsinin iç içe buluştuğu bir an modern kukla. İşte böyle oyunlar seyredince çok şaşırdım ve bunlar mutlaka bizim ülkemizde de bilinmeli deyip işte Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'ni kurmaya karar verdik. 1998. 1998'de birincisini gerçekleştirdiniz evet. bu evet. festivalin. Evet. Bugün hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Bu yıl 22.sini yapıyoruz. 22 yıldır aralıksız devam eden ve bilet satışıyla kendini döndüren... ...herhalde Türkiye'deki tek ve özel festival yalnız. Bu kadar eski olan. Uluslararası Kukla Festivali. Evet. Peki, yavaş yavaş süremiz de ilerliyor. Sormak istiyorum, şu an dönüp baktığınızda Karagöz sizin için ne ifade ediyor desem, ne söylersiniz bize? Vallahi şu anda hayatımın tamamı Karagöz gibi oldu. Yani bir insanın içindeki kan gibi bir şey oldu yani benim için Karagöz... Ee, kopamıyorum da yani bırakamıyorum da e, biz bir arada yaşıyoruz. Ee, artık dünyadaki birçok uluslararası vesivade Cengiz Özellik deyince direkt Gözakla geliyor. Ee, bu beni çok mutlu ediyor tabii. Ee, mümkün olduğunca daha Karagöz'e hizmet etmemiz gerekiyor. İşte bunun için e, İstanbul Karagöz Kukla Vakfı'nı da kurduk. Bütün elimdeki koleksiyon vakfın malı olarak devam ediyor, edecektir. Ve becerebilirsek büyük bir Karagöz Müzesi açmak istiyoruz. Ve bu zaten Türkiye'nin bir sorumluluğu Karagöz Müzesi açmak. Çünkü 2009 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul edildi. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir görevi artık. E, o görev herhalde e, yalnız devlet de değil, herkese düşer bir şey. Ve onun dışında biz de oradan kendimize bir pay çıkartıp bu müzeyi yapmak istiyoruz. Peki siz öğrenciler yetiştiriyor musunuz? Buhar tabii ki öğrencilerim. Ben dünyanın her yerinde atölyeler açıyorum. E, ve bu atölyelerden yetişmiş birçok gölge oyunu sanatçısı var. E, değişik tiyatrolarda çalışıyorlar ve Karagöz... Bazlı gölge oyunları yapıyorlar ki bunlardan e, bir tanesi bu yıl benim konuğum olacak festivalde. Geçen yıl benim Meksika'ya yı gidip sahneye koyduğum bir öğrencimin tiyatrosu var artık Meksika'da e, ve orada gölge oyunu yapıyor sadece. Karagöz e, figürlerinin e, stilini kullanarak ve karagöz oynatma tekniğini kullanarak Gölge oyunu yapıyor. Karagöz'den isimlenerek Meksika'da, Meksika'da gölge oyunu gölge yapıyor. Oyunu yapıyor. Ee, i̇şte kızı deliller üstüne ve bufalaların öldürülmesi üzerine bir oyun sergileyecekler. İşte ben sahneye koydum. Onlar oynuyor. Bu yılki Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nde Ekim ayında. Bizlerle birlikte olacaklar. Ne güzel. Ee, i̇şte ortaokul yıllarında bir öğretmenin evet. aslında içindeki bir öğrencinin içindeki o cevheri keşfetmesiyle başlayan bir hayat serüveni. Ve bugün geldiğimiz noktada Karagöz'de özdeşleşen bir isim. Karagöz'den Tabii. hareketle kukla tiyatrosuyla, gölge oyunuyla özdeşleşen bir isim Cengiz Özek. Ve programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz, ne paylaşmak istersiniz Vallahi dinleyicilerimize? E, bu benim küçük öyküm. Aslında milli eğitimin Bakış açısı olmalı diye düşünüyorum. Hoca çok önemli. Çocuk ve öğretmeni bir arada tutup ve onun düşünü tutabileceği, onu başka bir noktaya taşıyabileceği bir kişi öğretmen. Bence eğitimimiz bu noktaya doğru kaymalı düşüncesindeyim. Umarız, umut ediyoruz. Ee, yeni Cengiz Özekler keşfedilir. Tabii. Hem geleneksel sanatlara hem de sanatın her dalına gönül vermiş ömrünü hayatın adamış sizin gibi isimler oluşur. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür konuk ederim. olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştığınız için. Evet efendim bugün programımızda Karagöz ile Hacı Batla Karagöz Gölge oyunuyla özdeşleşen bir ismi ağırladık. Cengiz Öze'yi ağırladık. Ee, içindeki tutkunun peşine düşmüş bir isimdi o. Ve dediğimiz gibi daha çocuk yaşlarda ortaokul sıralarındayken o içindeki cevheri keşfeden öğretmeni sayesinde bunun peşini bırakmayan ve e, kendisini cahil cesareti diye tanımladığı ama biz bence o tutkunun onu sürüklediği öykülerde açtığı sergiler, yaptığı, düzenlediği festivaller... ...sonrasında aldığı eğitimlerle ve bugün Karagöz'ü, gölge oyunu başka bir noktaya taşımak için uğraş veren önemli bir isim ülkemiz için. Dileriz kendisi gibi öyküler çoğalır, çok olur. Ülkemizde hem geleneksel sanatlara hem Karagöz'e... Gönlünü kaptıran daha çok gencimiz çocuğumuz olur. Umut ediyoruz ki bu güzel sanatlar bu topraklarda yüzyıllarca var olmaya devam eder. Ve her programda söylediğimiz şey, içinizdeki tutkuyu yeter ki keşfedin, fark edin, onu bulun. O tutku sizi muhakkak bir yerlere sürükleyecek ve nereye giderseniz gidin, ne eğitim alırsanız alın, hangi şehirde, ne tür imkanlara sahip olursanız olun. O tutkuyu bulduktan sonra muhakkak o size başarıyı getirecek. İşte hayatımızın sırrı burada ve biz de Kentin Gizli Öyküleri programında e, o tutkusunun peşinden giden isimleri ağırlamaya sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. 15 gün sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız yepyeni bir yaşam öyküsüyle. Sizler benim de paylaşmak istediğim öyküm var benim yaşam öykümü de paylaşalım derseniz bu program herkese açık. Kentin Gizli Öyküleri Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz ve yaşam öykülerinizi paylaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları